Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da e, Hukuk Güvenliği programı geçen haftada belirttiğimiz gibi İstanbul Barosu seçimleri Çünkü İstanbul Barosu e, Türkiye'nin en kalabalık, en büyük demeyelim, savunma örgütlerinden biri ve Türkiye'nin de en eski e, barosu. E, baroları ve savunmayı yargının kurucu unsuru olarak ve yurttaşın hak arama özgürlüğünün sesi olarak çok önemsediğimizden ve bugünlerde e, adalet ve hukuk ihtiyacı En fazla, ülkenin en fazla ihtiyacı olduğu için de e, İstanbul Barosu seçimlerini önemli görüp e, hukuk güvenliği programımızın içine soktuk. Bu arada itiraf edelim ki e, bu programı geçen hafta başlattık ve e, bir e, e, eksiğimiz var. Çünkü e, geçen hafta Avukat Hakları grubundan Yokan Ahi meslektaşımızla ve Çağdaş Avukatlar grubundan Atayızcıoğlu arkadaşımızla konuştuk alfabetik sıraya göre. Bu sefer de önce İlke Çağdaş Avukatlar grubundan Halen Baro Başkanımız olan Mehmet Durakoğlu'nun grubu ve Özgür Demokrat avukatlardan Sezin Uçar meslektaşımızın grubunu çağırdık. Diğer gruplara zaman kalmadı. Ben halbuki bir haftalık daha zamanımız var. Diğer gruplarla da bu konuyu görüşelim diye düşünüyorduk. Ee, Aynur Hanım geçen hafta beni uyardı zamanımız kalmadı diye. Şimdi e, İstanbul Barosu seçimlerini hatta ertelenen ve bir türlü yapılamayan İstanbul Barosu seçimlerini ve bu seçimlere e, katılan gruplardan e, alfabetik sıraya göre yine bugünkü programda da alfabetik sıraya göre E, önce İstanbul Barosu mevcut başkanı Sayın Mehmet Durakoğlu'nu ve e, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan başkan adayı olan Sayın Sizin Uçar meslektaşımızı e, düşüncelerini açıklamak için e, söz vereceğiz. Aynı oranı nasıl, e, nasıl bir soruyla veya nasıl başlayalım sohbete? Geçen sefer siz açış yapmıştınız. Şimdi efendim geçen sefer adaylarımıza e, nispeten e, en azından Gökhan Ahi için söylediğimizde yeni kurmuş bir grup oldukları için kendi gruplarını tanıtmalarını e, öncelikle sormuştuk kendilerine. Ama tabii şimdi Sayın Bora Başkanı burada ve 2002 yılından beri e, yönetim öncelikle grubunda Dolayısıyla e, daha çok tanınan bir grup önce iki grubu. Tabii ki bana başkanımız isterse grubuyla ilgili bir özet bilgi verebilir ama müsaadenizle e, hanımlara öncelik verelim. Ve öncelikle sizin e, uçar e, meslektaşımıza ben sormak istiyorum. Grubu tanıtmayla dile e, getirmek üzere düşüntülerini başlamak ister mi diye. Özgürlüktü ve e, demokrat e, avukatlar grubunu Nasıl tanımlarsınız? Çünkü bugüne kadar İstanbul Burası'nın hiç kadın başkanlığı olmadığı Barolar Birliği'nde de henüz bir kadın başkanı rastlamadık. Geçen sefer de grubumuz aynı seçime girmişti. Yüzde altı buçuk yılı bir oy almıştı. Eren Keskin'e girmişti seçime. İşte yine e, bir e, kadın adayı olarak karşımızdasınız. O yüzden e, kadın e, avukatlara verilen öneme de dikkat çekerek grubumuzu Nasıl tanıtmak istersiniz? Bileşenleriniz nelerden, kimlerden, hangi eğilimlerden oluşup neler söylemek istersiniz? Özgürlükçü Demokrat Avukatlar grubu olarak 2014 yılında ilk defa İstanbul Barosu seçimlerine hazırlık yaptık. O dönem hem bir genel bir program hazırlamıştık. Hem İstanbul Barosu'nu nasıl bir yönetim anlayışıyla buluşturmak gerektiğine dair hem de Bugüne kadar aday olan grupların hangi bakımlardan eksiklikleri ya da tamamlanması gereken şeyler olduğuna dair bu ana programımıza bir de kadın programımız eşlik ediyordu. Dolayısıyla özgürlükçü demokrat avukatların en büyük dinamiklerinden birisinin cins eşitlikçi bir programa, bir politikaya sahip olması oluşturuyor. Elbette Ee, içinde bulunduğumuz e, siyasi konjonktür içerisinde e, buna muhalif olan e, özgürlükçü olan e, demokratik olan insan haklarının evrensel değerleriyle de E, buluşmuş bir e, baro yönetimi anlayışı içerisindeyiz. E, İstanbul Barosu'nun 150 yıllık bir e, tarihsel birikimi ve deneyimi var. Bu e, elbette ki e, mesleğin şekillenmesinde çok büyük bir katkı sunmuş bir tarihsel birikim ve deneyim. E, ama ne yazık ki şunu söylemek zorundayız. Bugün e, kadın özgürlük mücadelesi hem Türkiye'de, Ortadoğu'da Latin Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde çok büyük bir E, kazanım içerisinde çok güçlü bir kadın özneleşmesinden bahsedebiliyoruz. Kadınlar yaşamın her alanında oldukları gibi e, yönetim mekanizmalarının içerisinde de yer alıyorlar. Bu hem e, siyasetteki yer alış biçimlerini e, koşulluyor hem de e, bizler gibi meslek odalarında e, yer alış biçimlerini koşulluyor. E, ama bugün baktığımızda bu kadar e, güçlü bir tarihsel birikime sahip bir kurumun, saygın bir kuruluşun, kadın özgürlük mücadelesi fikirlerinden bu kadar e, uzakta e, yer alması bizim bakımımızdan kabul edilebilir bir e, anlayış değil. E, ve İstanbul Barosu'nun bugüne kadar ki e, mevcut e, yönetimlerini e, bu yönüyle temel e, bir şekilde eleştiriyoruz. Sadece e, kadın başkanını e, çıkaramamış e, olması değil, bu elbette ki e, çok büyük bir eksiklik ve İstanbul Barısı'nın kadın özgürlük mücadelesiyle buluşamadığının bugüne kadar en büyük göstergesi hem de önce ilke yönetiminin kendi içinden bir kadın baro başkan adayı çıkaramamış olmasını da bu yönüyle temel bir şekilde eleştiriyoruz. Tabii sadece mevcut İstanbul Barısı yönetimi değil, bugün baroyu yönetmeye aday olan bu iddiayla yola çıkan gruplar bakımından da maalesef aynı şey söz konusu. hem e, yönetim kurulu ya da diğer kurullar bakımdan e, eşit temsiliyete yaklaşan e, profil çok az. Sadece e, başkan adaylığı e, bakımından söylemiyoruz bunu. Hem de e, az önce ifade ettiğim gibi e, yönetim E, mekanizmalarının dışında bir de cins eksenli e, bir bakış açısı da e, söz konusu değil. Bu e, tabii ki kadın avukatların meslekte yaşadığı e, sorunlar ve bunlara çözüm gücü olabilme iddiasını da kapsıyor. Bunları belki e, programın e, akışı içerisinde, devam eden akışı içerisinde daha detaylı e, tartışabiliriz. E, bir de özgürlükçü demokrat avukatların avukatlarının e, en temel perspektiflerinden birisi bugün içinde bulunduğumuz siyasi koşullar özellikle son 6 yıl içerisinde içinde bulunduğumuz koşullar büyük bir rejim değişikliğiyle de aslında karşılaşmış oldu. Baskıcı ve otoriter rejimlerin olduğu her ülkede baroların üzerindeki baskılar artar. Avukatların üzerindeki baskılar artar. Burada baroların üzerindeki rol de artar. İki seçenek çıkar aslında. Yani bir e, rejimi e, tahkim etmek, devleti tahkim e, etmek bir de e, ne pasına olursa olsun e, devletten yana değil toplumdan yana e, hareket etme e, kararı vermek zorunda e, kalır barolar. Mesleğe sahip çıkmak, savunmaya e, sahip çıkmak e, ama biz e, İstanbul Barosu'nda e, yerleşik olan e, statik, e, ulusalcı e, ve milliterist bir E, aklın egemen olduğunu düşünüyoruz. E, bunun karşısında e, özgürlüklerden yana e, hem halkın, halkların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, e, heteroseksizm altında e, ezilen e, LGBTİ bireylerin haklarını, özgürlüklerini ve onların adalet mücadelesini E, kucaklayan ve toplumsal adalet mücadelesinin en önünde e, yürüyen ve yürümesi gereken bir e, baro perspektifiyle hareket ediyoruz diyebilirim en genel hatlarıyla. Evet başkanıma herhalde sıra geldi. E, evet e, ben e, sayın başkanımıza e, özellikle e, sezin hanımın yaptığı eleştirileri de dikkate alarak e, sözü vermek istiyorum. Çünkü geçen sene önce, ilki bir önceki yani 2018 seçiminde e, içinden ayrılan bir grupla beraber ikisini bir saydığımızda %55'den fazla oy almıştı. Bir önceki seçimde herhalde baro tarihinin en yüksek oyunu almıştı e, önce ilki grubu. Ee, bölünmeye rağmen yine çok büyük oy aldılar ve benim bildiğim kadarıyla Baru'yu Mehmet Turokoğlu başkanlığındaki yönetim kuru yönetiyor olabilir ama önce ilkeyi sanki kadınlar yönetiyor gibi de dışarıya yansıyan bir durum var. Dolayısıyla sizin hanımın e, getirdiği eleştirileri de dikkate alarak grubunuzu nasıl tanıtmak istersiniz ve niye hala adaysınız? 2002'den beri yönetirdesiniz ve 2004'ten beri senin başkanın yönetirdesiniz yanlış mı biliyorum? Evet. Uzun süre başkan vekilliği yaptınız ve son iki dönemdir başkanlık yapıyorsunuz ve bakıldığında son anda listeniz açıklandı. Listenizdeki adayların iki istifa edenin yerine getirilen yeni aday dışında eskisi gibi olduğunu gördü insanlar. Bu da tabii ki merak eleştiri konusu oldu. Hepsini de arada nasıl değerlendirmek istersiniz? Ee, çok teşekkür ederim. Ee... Ben bu toplantıyı Sezen Hanım'la birlikte yapıyor olmak nedeniyle birbirimize karşı eleştiri sunmak, o eleştirileri yanıtlamak temelinde değerlendirmiyorum. Kuşkusuz birbirimize farklı bakıyoruz. Farklı baktığımız için zaten farklı olarak yerlerde adaylık ilan ettik. Ve kuşkusuz e, yönetimde bulunduğumuz için de bizim e, herhangi bir şekilde e, özgürlükçü demokrat avukatları eleştirmek gibi bir hakkımız yok ama onların bizi eleştirmek gibi bir hakkı var. O nedenle böyle karşılıklı konuşmaya e, neden olabilecek birbirimizin eleştirilerini yanıtlamaya neden olabilecek bir şey üzerinde yürümek istemiyorum ama iki konu bence önemliydi. Birisi siz zaten soruyu sorarken yanıt verdiniz. Bizim e, özellikle de e, Kadın Özgürleşme Hareketi içerisindeki rolümüzün e, tartışılamayacağını düşünüyorum. Söylediğiniz gibi... E, kadın Yani toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından gösterdiğimiz duyarlılığın sonucu olarak biz yönetim kurullarımızda eşit temsili öngörüyoruz, öyle yapıyoruz, öyle olmuyor özen gösteriyoruz ve göründüğü kadarıyla da zaten bunu çok etkin biçimde gerçekleştiriyoruz. Bunun etkinliği Türkiye'de tartışılmaz bir şekilde sürüyor. Eleştirilere saygıyla yaklaşıyorum, bir şey demem. Burada tek söyleyeceğim cümle kurulan militarist cümlesidir. Yani geçmişte Çağdaş Avukatlar grubunda birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımızdan bu yana hiçbir zaman İstanbul Barosu'nda böylesine bir anlayışın olmadığı, olamayacağı, İstanbul Barosu'nun genlerinin buna müsaade etmeyeceğini herkesin bildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani o kuşkusuz eleştiriye hak var. Herkes için ben de o eleştirilere saygı duyarım ama bu denli ileri vardırlan bir olguyu kabul edebilmem mümkün değil. Tarihsel süreç içerisinde İstanbul Borosu'nda Çağdaş Avukatlar grubunun başlattığı, daha sonra içinden sadece önce ilkenin değil pek çok avukatın da pek çok grubun da çıkmasını sağlayan hareket Demokrat özgürlükçü bir hareketti ve bu özü itibariyle hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Bir başka deyişle de, ayrılanlar, o arada 96'da ayrılan önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu da özgürlükçü niteliğinden, demokrat niteliğinden herhangi bir şey kaybetmeden bu mücadeleyi yapmaya devam etti. Özellikle de Türkiye'deki siyasal konjonktürün yansıması olarak ortaya çıkan e, politik değişimler karşısında kendisini e, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan ve Atatürk ilkelerini e, gönülden bağlı bir nitelikle ayrıştırdı. Ama bu niteliğinin e, başka gruplarda olmadığını söylemek gibi bir haksızlığın içerisine de asla düşmek istemem. Ama geriye dönüp baktığınızda Yani 19 yıllık iktidar döneminde ne demokrasi anlayışı bakımından ne özgürlük anlayışı bakımından ne de başka bir avukat açısından hassasiyet olan, duyarlılık olan noktalarda herhangi bir şekilde bir sapma gösterilmediği son derece net bir biçimde ortaya çıktı. Siyasal iktidarın özellikle de Cumhuriyet değerlerinden revanş almak gibi bir yaklaşım içerisinde olduğu gerçeği E, bizi de ayakta tutan bir başka gerçek oldu kuşkusuz. Bu bir e, koşup değerlendirme olarak ortaya çıktı. Ama e, var olan e, bu yaklaşım devam ettiği sürece de e, bizim açımızdan tutarlı bir girişim olmaya devam edecektir. Ama bu e, hiçbir zaman... E, Bir baronun e, görmesi gereken işlevi yerine getirmesine engel bu bakış açısı mesela işte e, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın yaptığı gibi bir siyasal iktidarla ortaklaşma onun dilini kullanma noktasına hiçbir zaman varmadı o noktalara varan herkesin eleştirisi. haline geldi. Ee, yani yaklaşımlarımızda bir değişiklik olmadı. Ama geriye dönüp baktığınızda e, 19 yıl öncesiyle bugünkü İstanbul Barosu arasında çok büyük bir fark var. O farkla İstanbul Barosu'nun daha güçlü olması, onun e, tarihinden gelen, 143 yıllık tarihinden gelen mücadeleci geleneğinin o kodların korunmuş olması. Bu İstanbul Barosu açısından bir marka değeri ifade eder. Öyle olmasaydı Biz eğer e, siyasal iktidarı rahatsız etmeseydik, biz sussaydık, biz sinseydik, biz boyun eğseydik, rahmetseydik biz zaten ikinci baro falan da kurulmazdı. Böyle bir şeyin ihtiyacı da olmazdı. Dolayısıyla geriye dönüp baktığınızda yine bir tarihsel değerlendirmeye tabi tuttuğunuzda da e, aynı şeyi görebilmeniz mümkündür. E, bizim mücadele azmemiz... Bize özgü değil daha evvel e, üstadlarımız tarafından e, yazılmış olan tarihe yakışır bir biçimde ayakta kalabiliyor olmamız e, özellikle de bu ayakta kalışı sadece hukuk mücadelesiyle değil demokrasi mücadelesiyle taçlandırmış olmamız e, öyle sanıyorum ki e, öyle değerlendirildiği için olsa gerek ikinci baronun kurulmasına kadar gidebilecek bir rahatsızlığa neden oldu. E, bu rahatsızlık ise bizim e, hem yasamızdan kaynaklanan hem de öteden beri duyarlılıklar olarak sergilediğimiz eee olgular bu karşısında ne kadar başarılı olduğumuzu da gösteriyor diye düşünüyorum. Sayın Başkan yasamızdan kaynaklanan dediniz. Bununla e, savunma örgütleri, baroların insan hakları eee konusundaki görevleri, sorumlulukları ve buna uygun bir mücadeleyi mi kastettiniz? Aynen bunu söylüyorum. Yani e, biz de, siz de biliyorsunuz ki Avukatlık Yasası'nın 76 ve 95. maddeleri başka sivil toplum örgütlerinden, başka demokratik kitle örgütlerinden, başka, mes başka meslek örgütlerinden farklı olarak bize bir görev yüklüyor. E, başka demokratik kitle örgütleri için, sivil toplum örgütleri için hassasiyet olan demokrasi mücadelesi İnsan hakları mücadelesi, e, hukukun üstünlüğünü gözetme algısı bize görev olarak verilmiştir. Farkımız budur. E, dolayısıyla bu, bunu yerine getirmeden bir baro işlevi görebilmek mümkün değil. E, biz bunun e, zaman içerisinde hep beraber gördük ki yeri geldiğinde bedelini de ödemeyi göze alarak yaptığımız bir mücadele olarak ortaya çıktı. Halen bu konularda, halen yaptığımız bu konularda e, yaptığımız bu mücadeleler nedeniyle soruşturmalarımız devam ediyor. Zaten öyle olmasaydı, yani bir mesela bunları görmezden gelmek üzere bir ikinci boronun kurulması da söz konusu olmazdı. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı siyasal iktidardan özür dileyecek değiliz herhalde. E, evet, Aynur Hanım o zaman e, ikinci e, tura geçebiliriz diye düşünüyorum. Aynur Hanım, sanıyorum Aynur Hanım e, e, internet meclisiyle... koptu e, o zaman ben e, sorayım e, sizinzin uçar meslektaşımıza. başımıza e, hem ikinci baronun kurulması ile ilgili Sayın Başkan'ın söylediği konuyu hem de baroların e, yargının etkinleşmesi yargının bağımsızlaşması ve yargının e, tarafsızlaşması mücadelesindeki o e, fonksiyonlarını sizin grup olarak bu mücadelede nasıl bir e, mücadeleyi hedeflediğinizi e, bize anlatabilir misiniz? Ve özellikle tabi diğer gruplardan farklı olarak özellikle bağımsız, adil, etkin ve tarafsız yargı mücadelesini e, bize e, grubunuzun bu konuya e, bu konudaki mücadele perspektifini anlatabilir misiniz? 7249 sayılı e, yasa ve avukatlık kanununda yapılan düzenlemeler çoklu baro sistemine e, geçiş sebepleri konusunda e, herhalde e, hem mevcut İstanbul Barosu yönetimiyle hem de e, baroyu yönetmeye aday gruplarla İstanbul Barosu yönetmeye aday gruplarla halen İstanbul Barosu'nda kalmış olan avukatlarla e, nedenleri konusunda ortaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Bugün, Mevcut e, siyasal İslamcı e, iktidar e, bugüne kadar İstanbul e, barosunda aslında pek çok meslek odası bakımından da bunu söyleyebiliriz. E, bir ideolojik tahakküm e, kuramadığı için yani resmi ve meşru yollarla e, barolarda, baro yönetimlerinde, meslek odaları yönetiminde E, Yer için aslında böyle gayrimeşru bir e, yönteme başvurdular. Bunu ben şeye çok benzetiyorum. Bugün e, AKP, MHP e, iktidarı benzer biçimde kültürel e, anlamda da e, bir vartta bulunamıyorlar. Böyle bir hegemonia içerisinde olamıyorlar. Çünkü böyle bir birikimden ve böyle bir nitelikten yoksunlar. Aynı şey e, meslek odalarındaki pozisyonu bakımından da böyle. E, bugüne kadar... defalarca kez gayrimeşru yöntemlerle e, genel kurullarda e, İstanbul Barısı yönetimini almaya e, çalıştılar. E, ama maalesef buna e, kendi açılarından söylüyorum tabii ki maalesef. Buna güçleri yetmediği için gayrimeşru bir şekilde yani bunu e, belki meclisteki yasa yapımı bakımından sahip olunan sandalye sayısı bakımından söylemiyorum. Çünkü bugün parlamentonun E, işlevi de bu yönüyle e, tartışmalıdır. Ama toplumun çok büyük bir kesiminin onay vermediği bir e, yasa değişikliğini gerçekleştirmiş oldular. E, tüm baroların, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'na rağmen e, bir açıklama yapmış olmaları ve bu yasaya karşı çıkmış olmalarını e, çok yeterli bir mücadele içerisinde e, olunduğunu da kabul edemiyoruz. hem hem Sayın pek çok eee baro başkanı ve baro yöneticileri esas da bu saldırı sadece mevcut baro yöneticilerine dönük bir saldırıymış eee algıladılar ve böyle e, hareket ettiler. Halbuki on binlerce avukatı eee avukatlar dolayımıyla esas da yurttaşları çok doğrudan ilgilendiren bir e, düzenlemeydi bu. Bir yasal değişiklikti. E, o nedenle toplumun tüm kesimleri bir araya gelen daha güçlü bir karşı konuş ve daha güçlü bir eylem planına ihtiyaç vardı. Bu yasanın e, çıkmasına, çok baro sisteminin yasallaşmasını önüne geçmek e, bakımından. Bunu e, daha önce yapmış olduğumuz tartışmalarda, toplantılarda hem Sayın Durakoğlu'na hem e, diğer baro gruplarının e, temsilcilerine de e, ifade ettik. Yetersiz ve eksik bir e, programdı Ankara'ya yürüyüş. Tek başına baro başkanlarının yürüyüşü, tek başına baro yönetim kurulu üyelerinin yürüyüşü ya da Ankara mitinginin yasaklanması üzerine geri dönmek biz avukatlar bakımından kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü hak ve özgürlük mücadelesi veren, yürüten herkes bilir. Yani hak mücadelesi yasal anlamdaki kanun hukuk mücadelesinin çok önünde ilerler. Toplum tarihi de buna örnektir. Bakalım, e, grev hakkı böyledir. E, i̇şçiler önce fiilen grev yapmıştır. Sonra yasal olarak iş kanununda grev hakkı e, tanımlanmıştır. Ya da kadınların e, hakları bakımından da e, böyledir. Dolayısıyla bir mitingin hukuk dışı bir şekilde yasaklanmasına boyun eğmek e, kabul edilebilir bir durum değil. E, şu çok e, açıkça söyleyebiliriz. Hem İstanbul Barosu yönetimi hem de diğer e, şehirlerdeki E, baroların yönetimi etkinle mücadeleci bir e, e, eylem programı. Tüm avukatları e, o mitinge katacak bir eylem programı ve toplumun tüm kesimleriyle hatırlarsınız o dönem İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması gündemdeydi e, ve kadınlar e, çok önemli bir toplumsal dinamikti ya da e, çeşitli meslek odalarıyla, sindikalarla bir araya gelinebilirdi ve güçlü bir toplumsal hareket örgütlenirse ancak bu yasa engellenebilirdi. Yoksa 80 Baru Başkanı Ankara'da, Kurulu Park'ta günlerce nöbet tutsa tek başlarına da bu çok takdir edersiniz ki etkili ve sonuç alıcı bir mücadele yöntemi değildir. O nedenle bugün 2. baronun kurulmuş olmasında bu eksikli eylem planını hayata geçiren hem Durakoğlu'nun hem de Diğer baro başkanlarının maalesef katkısı ve payı büyüktü. Bu yasa engellenebilirdi, mutlaka engellenebilirdi. Bunun verileri bu toplumun dinamiklerinde, haksızlığa karşı itiraz eden, adaletsizliğe karşı itiraz eden toplumun dinamiklerinde veriliydi. Çoklu baro sistemi bakımından bunları söylemiş olayım. Yargılama konusunda. faaliyeti ya da e, yargılamanın, hukukun e, şu andaki bağımsızlığı tarafsızlığı bakımındansa söylenecek çok fazla e, şey var e, toplumsal adalet talebi bugün e, Türkiye'de en yakıcı taleplerden e, biri e, biliyorsunuz yakın dönemde e, pandemi nedeniyle e, işçilerin çeşitli e, uğradığı haksızlıklar söz konusu olduğu 29'da işlem atılanlar evden çalışmak zorunda kalıp toplumsal cinsiyet iş bölümüyle de ikinci defa sömürüye maruz kalan kadınlar ya da Türkiye'de yakın dönemde kitle katliamları gerçekleşti biliyorsunuz. Diyarbakır'da, Suruç'ta, Ankara'da, Antep'te burada yakınlarını kaybeden ailelerin çok ciddi, ciddi adalet mücadelesi söz konusu. Dolayısıyla toplumun en büyük bir beklentisi adalet ama mevcut sisteme de karşı duydukları en büyük güvensizlik de adalet. Maalesef Hakim Savcılar Kurulu'nun yapısındaki değişiklik yani bugüne kadar da bizlerin temel bir eleştiri konusuydu Adalet Bakanlığı'nın Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'na başkanlık ediyor olması. Ama içinden geçtiğimiz beş yıllık süreç içerisinde Rejim çok büyük bir oranda hukuk kurumları üzerinden tahkim edildi. Hukuk tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar, darbe dönemlerinde dahi olmadığı kadar araçsallaştırılmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan halkların adalete maalesef güven söz konusu değil, yargıya güveni söz konusu değil. Bu anlamda yine... avukatları ayrı tutabiliriz. Yani bugünkü hukuksuzluğa karşı yine direnen ve asgari hukuki değerler, evrensel normlar etrafında kendi birliğini korumaya çalışan hukukçular kesimi olarak sayabiliriz. Kendi meslektaşlarımızı, avukatlarımızı, avukatları ama maalesef E, yargılama faaliyetinin geldiği nokta, hukukun e, gelmiş olduğu e, nokta e, Türkiye tarihinde hiç e, olmadığı kadar e, kötü durumda. E, daha önceki dönemler bakımından belki şöyle kıyaslama yapılabilirdi. E, biz elbette sonuçta hukukun hiçbir zaman e, sermayeden ya da politikadan e, bağımsız olduğunu düşünmedik. Bunu e, iddia etmek herhalde. E, toplumsal e, tarihten hiçbir şey öğrenmemek anlamına gelir. E, ama e, yargılama faaliyetini yapanlar herhalde hiç bu kadar e, kendini baskı altında e, hissetmemiştir. E, artık mahkemeler bir iradeleri varmış gibi, e, bağımsız bir yargılama faaliyeti yapıyormuş gibi dahi e, görünmeye çalışmıyorlar. E, bunun nedeni? Ee, bu kadar açık edilmiş olmasının, herkes tarafından dinlendiriliyor olmasının rahatsızlığını dahi görmüyorlar. Bunun bu kadar e, meşru olması e, maalesef çok korkunç elbette. Yargı faaliyetleri bakımından ve bu konu e, gelmiş olduğu durum bakımından da bunları söyleyebilirim. Ee, o zaman e, aslında bir müzik arası verelim e, istiyorum. Ama sizin söylediklerinizden daha sonra bu konuda bir yanıt istiyorum. Ee, ikinci baronun kurulmasına neden olan yasal değişiklik öncesi ki bu aslında Barolar Birliği'nin şu anda siyasi iktidara çok yakın duran Barolar Birliği'nin değişmesini önlemek amaçlı E, delegasyon sistemini de değiştiren e, yasal düzenlemenin öncesinde İstanbul Barosu'nun ve diğer Türkiye'deki birçok baronun buna karşı çıkışını olumlu görüyorsunuz ama bunun yürütülmesi sırasında Barodaki barolardaki avukat tabanının ve özellikle mücadeleci kadın avukat meslektaşlarımızın hem İstanbul Barosu tarafından hem de diğer barolar tarafından mücadeleye çağrılmamasını, katılmamasını bir eksiklik olarak görüyorsunuz. Bunu sonra hem başkana sormak istiyorum hem de size daha sonraki bölümde şunu sormak istiyorum. Her şeye rağmen Ee, savunma örgütleri ve avukatlar bu geçtiğimiz dönemde hani tarihi olarak 5-6 yıllık dönemde e, yargıda ayakta kalan e, tek e, unsurdu. Savunma ve halkın hak arama özgürlüğünü temsil eden unsurdu. Elbette e, birçok savcı ve hakimin istisnai olarak hakkını yemeyelim ve onlara yönelik Baskıların nasıl yapıldığına ilişkin herkesin bildiği tespitleri bir tarafa bırakalım. Çok ciddi bir avukat dayanışması olduğu önemli davalarda her gruptan hemen hemen avukat arkadaşlar özellikle İstanbul arasında başlayan Ee, Perşembe günleri sürdürülen adalet nöbetinde her gruptan arkadaşım bunlara katılımını gördük ve önemli e, görüyorum. Mesela size ikinci bölümde e, Sayın Uçar şey, sormak istiyorum. Diyelim ki yönetime geldiniz. Siz de bu mücadelede diğer grupları e, mücadeleye katacak mısınız diye soracağım. Sayın Başkan o zaman müzik arasından sonra e, Sezin Hanım meslektaşımızın yanıtladığı bölümü sizden dinlemek istiyoruz. Şimdi bir müzik arası. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programının bu haftaki konusu da yine savunma örgütü barolar ve İstanbul Barosu'nun seçimleri bu seçimlere katılan gruplardan geçen haftaki iki grubun ardından Çağdaş Avukatlar, önce ilke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu başkan adaylarımız programımıza konuk oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Ve seçime katılıp programa davet edemediğimiz diğer gruptaki arkadaşlardan da özür diliyoruz. E, dilerim onlarla başka e, seçim sonrasında e, program yapma fırsatımız olur. Sayın Başkan o zaman söz sizde. E, evet Aynur Hanım'ın e, biraz evvel sorduğu soruda bir eksiklik e, yaptım galiba onu bir tamamlamam gerekiyor. Bu bir erteleme seçimi olduğu için e, kanunun açık hükmü çünkü çift yıllarda e, yapılacağı şeklinde erteleme seçimi olduğu için yönetimler seçilen yönetimler bir yıl süreyle görev yapacak. Önümüzdeki yıl 2022'nin Ekim ayında yeniden genel kurul yapmak zorundayız. Bu gerçeklik bizim de listeleri yaparken önemli ölçüde bizi etkileyen bir unsur olmaya dönüştü. Çünkü deneyimli meslektaşlarımızla Yola devam etmek zorundayız. Yenilenmede ortaya çıkabilecek olan özellikle de yeni meslektaşlarımızın yönetime vereceği katkılar sınırlı olacağı için en azından bir süre sınırlı olacağı için böyle bir anlayışı ortaya koymayı yeğledik. Başka bir çözümümüz de yoktu gibi gözüküyor. Baş, evet. Sayın Başkan yeni yönet, yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerinin adaptasyon süresini evet. kazanmak için diyorsunuz. Evet. Öyle mi anlamalıyız? Evet. Ee, şöyle bir gerçeklik var. Buradan da e, belki başka bir noktaya doğru e, evrilmemiz gerekiyor. Bizim e, anlayışımıza göre önümüzdeki bir yıl Türkiye gündemini ve Türkiye'nin özellikle de hukuk ve yargı gündemini değerlendirdiğinizde çok önemli ama inanılmaz derecede e, önemli bir gündemi İstanbul Borosu'nun önüne koyuyor düşüncesindeyiz. E, toplumda siyasal partilerin her ikisi de, her iki kutup da e, ayrı ayrı anayasa değişiklikleri hazırlıyor. Şimdi böyle bir e, değişikliğin bulunduğu, önümüzdeki dönem içerisinde bunun yoğun bir biçimde tartışılacağını gözlerseniz, bu dönem e, herhangi bir şekilde e, yeni anlayışların, e, tecrübesiz anlayışların daha doğrusu karşılayabileceği bir dönem olmaz. İstanbul Barısı o anlamda etkisizleşir. Onun için ciddi anlamda deneyime ihtiyaç var. Daha ötesi ciddi anlamda bir omurgaya ihtiyaç var. Kemik erimesinin asla kaldırmayacağı bir dönemi yaşıyoruz. Şimdi böyle bir dönemi programlıyorsanız, önümüzdeki dönem içerisinde programlıyorsanız, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şeye karar vermeliyiz. Yani işte omurga dediğim şey o. Bugün geldiğimiz noktada, bir yandan Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik ve hukuk devleti ilkeleri açısından baktığınız zaman da hep aynı yerle, hep aynı adrese karşılaşıyorsunuz. 2017 sistem değişikliği demiyorum, ben ona rejim değişikliği demem gerekiyor. Rejim değişikliğiyle karşılaşıyorsunuz. Bunun herhangi bir biçimde değiştirilmesinin en çok konuşulacağı, onun parlamenter sisteme yeniden evrileceği bir sürecin yaşandığı dönemde İstanbul Barosu'nun sessiz kalması e, falan söz konusu olamaz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem sadece bir hukuk mücadelesinin klasik olarak yıllardır yaptığımız bir hukuk mücadelesinin değil, onunla birlikte bir demokrasi mücadelesinin de doğrudan İstanbul Barosu tarafından ve etkin biçimde yapılması gereken bir dönemi ifade ediyor. Böyle bir dönemde de deneyimle yürümeniz gerekiyor. Ne yapılması gerektiğini düşündüğünüz zaman da farklı noktalara gelebiliyorsunuz. Yani e, Biz, biz bundan sonra mesela sadece sandıklara sahip çıkmakla yetinemeyiz. Onu yapmalıyız tabii, kuşkusuz yapmalıyız ama onu ileriye taşımaktan söz ediyorum. Yani katılım süreçlerinin ve karar mekanizmalarının içinde olmaktan, demokrasinin yeniden kazanılması sürecine bilgi taşımaktan söz ediyorum. Bunu yapabilir İstanbul Varosu. Başka yapacak kimse de yok. İstanbul Varosu yapabilir. Sadece demokrasi nöbetleri tutmaktan, elimizden alınmaya kalkışılan demokrasimize kavuşma mücadelesinin, O tarihte bize düşen görevinden söz etmiyorum bunu yapmalıyız daha ama onun ötesinde daha bir ötesi olmalı bizimkisi bizimkisi bir adalet öyküsü olmalı demeye getiriyorum bunu yapabilmeliyiz bunu İstanbul Barosu yapar biz baroyuz burası İstanbul Barosu artık açıklamalardan basın toplantılarından hatta yürüyüşlerden tatmin arayamayız kuşkusuz bunları yapmalıyız yine yapmaya devam etmeliyiz ama onu ileriye taşımaktan söz ediyorum bunu biz başarabiliriz. Öyle bir süreçten, öyle bir tarihsel süreçten geçtiğimize e, işaret etmek istiyorum. Dolayısıyla böyle bir dönem içerisinde artık bizim herhangi bir biçimde e, sadece mesleki e, sorunlara değinen, onu çözmekle yetinen e, e, bir e, edepli meslek örgütü olmak gibi bir hedefimiz asla olmamalı. Kuşkusuz meslek sorunlarını çözmeliyiz. Meslek sorunlarını çözmek bir baro için görevdir kuşkusuz. Kuşkusuz o görevi yerine getiremiyorsanız başarısız olursunuz. Onlardan söz etmiyorum. Ama İstanbul Borosu'nun bugün içinde bulunduğu konum, dün içinde bulunduğu konumdan çok daha farklı ve ileriye götürülmesi gereken bir süreci ifade ediyor. Ben bunları e, e, genel kurulda da anlatmaya çalışacağım. Yani geldiğimiz noktada artık yeni bir şey ortaya koymak zorundayız. E, böyle baktığınız zaman da deneyime ihtiyaç var ve bu deneyimi, sergileyebilmek bakımından da kendimizi bu anlamda yetkin görüyoruz. ha Biraz evvel Sezin Hanım'ın değindiği o ikinci baronun kurulması sırasında yapılan mücadelelerin tek başına yapılması konusu e, sadece bizimle ilgili bir şey değildir. Yani İstanbul Barosu bir karar almış da baro başkanı tek başına yürümüş falan değildir. Kendisinin de söylediği gibi e, onlarca baro 55-57 baro sonra 60'a yükseldi, daha da yükseldi. Pek çok baro başkanı Ortak alınmış bir kararın sonucu olarak, ortak olarak alınmış bir kararın sonucu olarak yürüyüş kararı aldılar. Ee, yürüyüşün tek başına yapılmış olması, bugün geriye dönmek pek mümkün olmuyor. İşte o hafızayı beşer isyanıyla mağlul galiba. O dönemler, bizim yürüdüğümüz dönemler, e, koronavirüs maskısının, paniğinin yaşandığı dönemlerdi. Mart ayında Türkiye'ye gelmişti biz, Mayıs-Haziran aylarından söz ediyoruz. Böylesine bir atmosfer içerisinde yapmıştık. Bir başka deyiş de zaten baro başkanları olarak bu kararı alırken de özellikle de meslektaşlarımızın bu denli kalabalık yürüyüşünün e, kendileri açısından, sağlık açısından doğuracağı sonuçları gözeterek yapmıştık bunu. Ama yeri geldiğinde bunun bir kitlesel eyleme dönüşmesi ihtimalini de öngörmüştük. Bunu da en başarılı şekilde e, İstanbul Barosu yaptı. İstanbul Barosu hatırlayın lütfen. 30 Haziran'da 10 binden fazla kişiyi çağlayan adresinin önünde toplayıp aynı iradeyi sergiledi. Aynı birlikte e, e, e, e, e, eylem yapmayı da sergileyebildi. Bunu başarabildi. bunu Burası İstanbul Barosu. Biz yaparız bunu. E, ama orada çok daha önemli bir başka gerçeklikle karşılaştık. Bakın e, 60 tane baro başkanının Ankara'da üstelik kısa bir mesafeyi e, sembolik olarak yürüyüp oradan kabre gitme e, e, kararını kanunsuz biçimde bir kanunsuz emirle İçişleri Bakanı'nın bizzat verdiği bir kanunsuz emirle uygulamaya kalkışması halinde ortaya çıkardığımız direniş bence o dönemin en önemli dirilişlerinden birisi oldu. Bir başka de işte bizi hiçbir şekilde oradaki 60 para başkanın izole etmelerine rağmen etrafımızı çevirmelerine rağmen basit sosyal ihtiyaçların karşılanmasını engellemelerine rağmen Olumsuz hava koşulları içerisinde 28 saat boyunca tutanlar 28. saatin sonunda e, serbest bırakıp istediğimizi yapmaya mecbur oldular. Mecbur oldular. Bu çok önemli. Bu, bunun e, kişisel anlamda bir çıkarını falan ya da işte baro başkanlarının bir başarısından falan söz etmiyorum. Burada önemli olan nokta bütün toplumun ama bütün toplumun o sırada ciddi bir biçimde irdelediği, E, ciddi bir biçimde e, takip ettiği bir olgunun Türkiye'de var olan korku ikliminin yenilmesine neden olması önemliydi. Önemli olan nokta buydu. Yani direnenler kazanabiliyor e, olgusunu, anlayışını bir başka değişle kanıtlamış oldu Bar başkanları. Önemli olan nokta buydu. Ve bunu yaparken de sadece kendimize falan değil, biz orada polise size saat 14'e kadar süre, Bu süre içerisinde biz buradan bu yürüyüşü yapmazsak eğer burada bütün avukatları çağırarak miting yapacağız dediğimiz için boyun eğmek zorunda kaldılar. Ama onların boyun eğmesi çok önemli değil. Önemli olan bizim o korku iklimini korku ikliminin yenilebileceğini, direnenin kazanabileceğini söyleyen bir anlayışı ortaya koyabilmemizdi. Bunun çok önemli olduğunu gördük. O günden itibaren Türkiye'de Türkiye'de sadece bizim açımızdan değil Özellikle de toplumun geniş kesimleri açısından, demokratik protesto hakkının uygulanması açısından, toplantı gösteri yürüyüşleri açısından, ifade özgürlükleri açısından çok şeyin değiştiğine tanık olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu sadece bize özgü bir sonuç doğurmadı. İşte yapmak istediğimizi, belki de bizi orada tutarak, o bizim planımız değildi çünkü, biz orada tutacaklarını bilmiyorduk ama en azından karşılaştığımız sorunlar karşısında aldığımız kararlı, duruşun, bütün para başkanı arkadaşların tarafından kararlı duruşun bu sonucu ifade ettiğini söylemek istiyorum. Oradaki bir tek para başkanı bile bir tek para başkanı bile bize sunulan otomise buradan gidin şeylerine hiçbir zaman itibar etmedi. Hiçbir zaman böyle bir ihtimalin de olabileceğini bir tek para başkanı bile düşünmedi. Hepimiz burada direneceğimizi görüyorduk ve sonuna kadar da bu direnişi sergiledik. Önemli olan ama bu dilenişin sonuçlarıydı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, basit bir biçimde e, bizim aldığımız bir karar falan değil mi? Kaldı ki bizim aldığımız karar sonuç olarak onu e, avukat kamuoyunda özellikle de İstanbul avukatlarının kamuoyunda son derece net bir biçimde kendisini e, 30 Haziran günü çağlayan adliyesinin önünde net bir biçimde gösterebildi. Ben bunları geriye dönüp baktığımda bir övünç vesilesi olarak sayıyorum. Bunlar İstanbul Barosu'nun e, tarihten gelen, kendimize özgü değil, bizim yaptığımız değil ama bizden öncekilerin yaptığı, bizden öncekilerin e, bize miras bıraktıkları bir mücadeleci kodun, bir genetik kodun uygulanması anlayışı diye nitelendiriyorum. E, sonuç itibariyle böyle baktığınız zaman da farklı bir noktaya geliyorsunuz. Nitekim aynı kodu e, e, Türkiye Barolar Birliği'nde göremediğimizi ifade etmek istiyorum. İzlediğiniz Özellikle de sorunların çözümü noktasında eğer uzlaşırsam, rahmet edersem, boyun eğersem soruna çözüm bulabilirim anlayışı içerisinde yaklaşımın herhangi bir şey ifade etmediğini açık açık görmek gerekiyor. Böyle anlayışlar var maalesef. Bu anlayışları da mutlaka kırmamız gerekiyor. Yani geriye dönüp baktığımda bugün Türkiye'deki avukatların, o arada çok daha fazlası İstanbul'daki avukatların, çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu, bu sıkıntıların büyük bölümünün ekonomik kaynaklı olduğunu, özellikle de genç meslektaşlarımızın bu süreç içerisinde yaptıkları e, mücadelenin e, gerçekten çok önemli olduğunu, bunlara çözüm bulmak noktasındaki gelişkenliğimizin artırılması gerektiğini kuşkusuz görüyorum. Ama bu rahmet ederek olmaz, boyun eğerek olmaz, bu iktidar dili kullanarak olmaz, e, görevlerini görmezden gelerek olmaz, insan hakları mücadelesi yapmadan olmaz, hukukun üstünlüğünü gözetmeden olmaz. Olmuyor, olmuyor. En önemli e, göstergesi de işte Metin oldu Bütün bunları yaptı. Yaptı da ne oldu? Yani elimizde yeşil pasaport dışında bir şey yok. O da bir şeye yaramıyor. Yani geriye dönüp baktığınızda e, mesleki sorunların çözümünün de bu anlamda çok etkili olduğunu e, bu yaklaşımın, e, iktidar yaklaşımından kaynaklanan sorunlar olduğunu görüyorsunuz. Ben açmadım bu kadar çok hukuk fakültesini. Ben hukuk fakültelerinin açılmaması için çok ciddi mücadeleler verdim. Vaktim vaktim olsa da anlatabilsem insanların yüzüne, yok başkanının yüzüne, başsavcıların önünde, bütün hukuk fakültesi dekanlarının önünde, adalet bakan yardımcısının önünde söylediklerimi ben biliyorum. Bir çalıştaydı Ankara'da söylediklerimi biliyorum. Ama o toplantının yapılmasından üç gün sonra üç hukuk fakültesi daha açıldığını biliyorum. Dolayısıyla bir siyasal yaklaşımın, bir planlamanın sonucu olarak geliştirilen avukatın itibarsızlaştırılması kendiliğinden olan bir şey değil. Bir siyasal iktidarın uygulamasıyla olan bir şey. Geldiğimiz noktada bu kadar çok hukuk fakültesi, bu kadar çok meslektaşla karşı karşıya kalmış olmamızın, onların sorunlarıyla uğraşmak zorunda olmamızın ama e, neticeten imkanlarımızın da bu anlamda e, son derece kısıtlı olmasının, hele mevzuatın, mevzuattan kaynaklanan, çok ciddi sorunların bulunmasını gözetmemiz gerekiyor. Yani ben burada baro başkanı olduğum için, e, e, yani topmağı da, e, e, davulu da elinde tutmak zorunda olduğum için, ancak sorunu gözeten, onun nasıl çözülebileceğini anlatan, onun çözülebileceğini, özellikle de tek tek ağaçlar yoluyla değil, ormanla anlatmaya çalışan bir anlayış içerisinde olmaya özen gösteriyorum. Dolayısıyla e, düşünün ki, Size bir rakam vereyim, insan gerçekten tüyleri diken diken oluyor. İki genel kurul arasında bugün 11.000 yeni e, e, avukatımız var. 11.000 yeni avukat. 2.000 avukatın da e, ikinci baroya geçtiğini düşünürseniz aslında biz 3 yıl içerisinde 13.000'den fazla yeni meslektaş kazanmışız. 13.000 sayısı İzmir Barosu'nun sayısı kadar. İstanbul Barosu 3 yıl içerisinde bir İzmir Barosu kadar yani Türkiye'nin 3. Barosu kadar büyüyorsa karşı karşıya olduğumuz sorunun nedenli devasa olduğunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ama bu sorunun çözülmesine yönelik bakış açılarının geliştirilmesini teslim olarak e, siyaset yapmayarak tırnak içinde e, hukuk siyaseti bile yapmayarak siyasetçilerin bunca hukuk konuştuğu bir yerde hukuk üyesi hukukçuların siyaset konuşmasından korkan bir anlayış içerisinde geliştirilmesinin hiç de doğru olmadığını inanıyorum. Dolayısıyla mesleki sorunlar bağlamında da Türkiye'nin siyasal sorunları bağlamında da mesleğin geleceği bağlamında da yeni açılara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki bir yılın önümüzdeki bir yılın bu açıdan son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ben sadece önümüzdeki bir yılda varım. Bundan sonra zaten yeniden aday olmayı asla düşünmüyorum. Ama bu bir yılın önemi benim bugün var geldiğim noktada bu demokrasi mücadelesini yapmaya itiyor. Bu demokrasi mücadelesini yapabilirsek, bu demokrasi mücadelesini kazanabilirsek eğer avukatın itibarsızlaştırılması ilişkin bir sorunumuz kalmayacak. Biz o tek tek ağaçlar tek tek ağaçlardan oluşan sorunlarımızı tek tek çözebilme imkanına sahip olacağız. Bizim önümüzdeki en büyük engelin Türkiye'nin demokrasik birleşmesi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki 2017 rejiminin bizi getirdiği noktada bulunduğumuzu düşünüyorum. Ve o rejimin mutlaka değiştirilmesi yolunda mücadele yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu, yeniden söylüyorum, belli oranlar içerisinde speküle edilebilecek sözcüklerdir. Mesleki sorunlardan uzaklaşıyorsun denilecektir, siyaset yapıyorsun denilecektir falan. Ama bunları göze alarak söylüyorum. Bunların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar yapılmazsa mesleki sorunlarımızın da çözülemeyeceğini düşünüyorum. Bakırköy Adliyesi'nin 5. katındaki tuvaletin de kullanılıp kullanılmaması sorununun avukatla ilgili olan bu anlayışın değişmesiyle ancak mümkün olabileceği kanısındayım. O asansörleri kendilerine ait asansör ilan edenlerin avukata ilişkin bakış açısını değiştirmeden kazanılmasının mümkün olmayacağını düşünüyorum. Kuşkusuz o mücadeler yapılmalı. Kuşkusuz o tuvaletler açılmalı. Kuşkusuz o asansörlere bilinebilmeli. Ama bu sorunları e, yargı bağımsızlığını kazanmadan, onun gereğini yerine getirmeden, onun mücadelesini yapmadan kazanabileceğini düşünmek saf birlikten başka bir şey değildir. Temel yaklaşım bu ve bu yaklaşım için mücadele etmek üzere e, bir yıl içerisinde buradayım. Demin de söylediğim gibi zaten bir yıl sonra ben yeniden aday olmayı düşünmüyorum. Çok evet teşekkür bak, bak, çok teşekkürler başkan. Şimdi 4 dakikamız kaldı. Sezin Uçar er arkadaşımıza zaman çok fazla kalmadı. Onun için en sonunda da size son söyleyeceğiniz böyle bir kısa zaman ayıralım. Ve şimdi Sezin Uçar er meslektaşımıza sözü verelim. Ee, buyurun sizden. Şimdi listeler ve bu listelerdeki isimler, sicil numaraları bunlar çokça konuşuluyor. Bizim de özgürlükçü demokrat avukatları olarak baroyu statik bulduğumuz temel yanlardan birisi. Başkan adayları değişmiyor. Yönetim kurulundaki isimler değişmiyor. Listeler gençleşmiyor. Sayın Durakoğlu'nun önümüzdeki dönemin son derece zor bir dönem olduğu dolayısıyla bir deneyime ihtiyaç olduğu tespitine kesinlikle katılmıyoruz. Evet zor bir dönem. Gittikçe de biz hukukçular için çok daha zor bir dönem. Aynı zamanda rol ve misyonumuzun da belirginleştiği bir dönem ama e, bu tip dönemleri böyle statik ve gerontokratik e, anlayışlarla aşabileceğimizi düşünmüyoruz. Örneğin geçtiğimiz yaz Ankara'da Kuğulu Park'ta nöbet tutan Ankara Caddesi'nin önünde sabaha kadar bekleyen Ankara'da yıllar sonra bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılmasına vesile olan e, avukatlara haksızlık etmeyelim. Bunlar genç avukatlardı. Yani bugün e, avukatlık mesleğinin saygınlığını koruyan e, ya da avukatlık mesleği adına nasıl bir değer varsa bunu e, inşa eden avukatlar aynı zamanda. O nedenle gençlerin böyle bir süreci e, karşılayamayacağı e, tespitine asla katılmıyoruz bir bu yönüyle. Yani statikacı ve gerontokratik bir bakış açısına sahip olduğu için kabul etmiyoruz. Bir diğeri de yani yaşadığımız küresel emperyalist koşullar pek çok mesleği dönüştürdüğü için gibi avukatlık mesleğini de dönüştürüyor. Meslek çok büyük bir oranda işçi avukatlık olarak icra ediliyor. Dolayısıyla mesleğin başındaki... Meslektaşlarımız, işçi avukatlık yapan meslektaşlarımızın asla bir baro yöneticisi olamayacağı fikriyatıyla e, buluşuyor. Bu da e, işçi avukatlar değil de başka bir meslektaşını yanında işçi olarak çalıştıran avukatların aslında zengin avukatların hep baroyu yöneteceği fikriyle buluşuyor. buluşuyor. Niyetten bağımlı ya da niyetten bağımsız bu fikriyle buluşu Dolayısıyla asla kabul edebileceğimiz bir bakış açısı değil. Özgürlükçü, demokrat avukatlar olarak gurur nişanemizdir. Yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu listelerimiz. Keşke E, yasal bir engel olmasa delegasyonda ve kurullarda kıdem şartı bakımından engeller olmasa genç meslektaşlarımız baroyu e, yönetebilse bu e, kuşkusuz şu anlama gelmiyor. Mutlaka e, yönetim listeleri biz de bu kaygıyı giderek hareket ettik. Belli bir birikim ve deneyimin de taşıyıcısı olmak zorunda. O nedenle bir e, denge esasını da gözettik ama asla e, genç avukatlara zor bir süreci kaldırılamayacağı tespiti kabul edilemez. Bunları söylemiş olayım. Sanıyorum son söz, o nedenle birkaç şey daha eklemek isterim. O da işçi avukatlık ve avukatlara dönük saldırılar. Geçtiğimiz 5-6 yıl savunmanın en çok saldırı altında olduğu yıldı. Ben de olan üstü kanun hükmünde kararnameleri döneminde 2017 yılında bir yıl süreyle tutuklandım ve bugün hakkında devam eden çeşitli yargılamalar var. 12 Ekim katliamını e, Çağlayan Adliyesi önünde protesto ettiğim için yargılanıyorum. E, Sur'da, Cizre'de e, insanlığa karşı işlenen suçları protesto ettiğim için yargılanıyorum. Gezi direnişinde Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yaptığım için yargılanıyorum. Ve mesleki faaliyetim nedeniyle bir yıl tutuklu kaldım. Yargılamam devam ediyor. Bugüne kadar çeşitli defa hakkında soruşturma açıldı, davalar açıldı. Hepsinden e, beraat ettim ya da takipsizlik karar verildi. E, ama bu dönem e, bu yargılamalar maalesef devam ediyor. Pek çok meslektaşımız benzer şeyler yaşıyor. E, Sevdin Hanım, çok, ben, çok, ben, çok ben, özür dilerim. Süre, hadi, ala, ala. Evet. Sü, sü, sü, sü, süremiz bitti ama yani sizden özür dileyerek Hem sizden hem de başkandan son birer cümle rica ediyorum ben. Ee, son cümlelerinizi söylemeden de hem bugün programımıza katılan Çağdaş Avukatlar Grubu, Önce İlke hem de Özgürlükçü Demokat Avukatlar Grubu ve diğer gruptaki arkadaşları da önümüzdeki cumartesi-pazar seçimlerinde Başarı diliyorum. Lütfen son birer cümleyle önce siz sonra da başkandan rica edelim. Bunları şunun için söyledim. Savunma mesleği bu kadar saldırı altındayken bununla mutlaka çok daha etkin bir mücadele etmek gerekiyor. İstanbul Barosu'nun maalesef ki avukat savunmaya dönük bu saldırılar karşısında meslektaşlarıyla gösterdiği dayanışma da eşit değildi. O nedenle... Önümüzdeki dönem İstanbul Barosu'nu özgürlükçü, demokrat, genç ve kadın avukatların savunmaya dönük saldırıları ancak bu toplumsal kesimlerle birlikte hareket ederek mücadele edebileceklerini düşündüğümüz için özgürlükçü, demokrat, avukatlık perspektifiyle İstanbul Barosu'nun yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkan bir cümle lütfen rica edeceğiz. Ben size çok teşekkür ederim. Hem size hem Aynur çok teşekkür ediyorum. Sezen Hanım'ı sevgiyle selamlıyorum. Bütün arkadaşlarıma da, bütün gruplara da Cumartesi-Pazar günü yapacağımız genel kurulda ve seçimlerde başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar. sağ ol Çok teşekkürler. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Belki de baro seçimlerine konuşmak üzere. Yeni bir programda buluşmak üzere. hoşça kalın diyelim.